Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programında bu ayın daha doğrusu e, Kasım ayının e, hukuk olaylarını Ümit Altaş'ın e, hazırlığından e, e, aktaracak. E, Ümit'ciğim hoş geldin ve e, hatta dün de sanıyorum Erzincan'daydım. Bir ara e, Açık Radyo'ya bağlandığını ve oradaki iki önemli davadan söz ettiğini e, biliyorum. Ayağının tozuyla gelmişken bize önce istersen, ee, Erzincan'daki iki davayı kısaca e, bize aktarırsan sevinirim ve bir de dünkü duruşmada yani davalardan biriyle ilgili dünkü duruşmada e, ara kararı ne oldu, gelişme ne oldu onu da dinleyelim önce. Aa, elbette Kibar abi, e, bütün açıkladığı dinleyicilerine e, merhaba. Tabii bu arada şeyi vurgulamamız gerekiyor galiba, e, hukuk güvenliği... Programcıları olarak sadece program yapmıyoruz aynı zamanda açık radyonun gönüllü muhabirleri olarak da sahadan canlı olarak bildiriyoruz. Zaten... Evet, dün dün e, hukuk güvenliği programcılarından biri olarak e, gurur duydum sizinle. Aha, sağ olun ama şöyle diyeyim herkesin silim yollara hapse olduğu bir dönemde açık radyon muhabirleriyle beraber alanlarda e, dinleyicilerine <gülüyor> haber iletmeye devam ediyor diye, Ufak bir reklamını da yayınlatalım <gülüyor> tabii ki. Evet. Bizim e, tabii ki klasik girişimiz ay. onu da artık biraz daha böyle giriş çiftlerimiz oldu. E, yani Erzincan'a tabii ki geçmeden önce yine şunun altını çizmek gerekiyor. Hukuk gündemini konuştuğumuz her ayın sonunda ya da bir sonraki ayın ilk haftasında evet bu ayda bir önceki ayda çok daha yoğundu. E, yine memleket hukuk konuşmaya e, tabii hani e, bu pozitif anlamda, olumlu anlamda ne yazık ki adil bir denge olarak ama bu ay tabii ki bir anayasa gündemi var. Yine konuşacağız. Yani olumlu böyle en azından önerileri duyduğumuzda heyecanlandıran şeyler de var. Erzincan'dan çok kısa bahsedeyim. Erzincan'da açık halde dinleyicilerini çok yakından takip etti ve bildiği, bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük altın arama faaliyetine söz konusu olan Anagol firmasının işlettiği ve Çalık grubunun da ortaklarından birisi olduğu Anagol İliç Altın Madeni e, işletmesinin ikinci kapasite artışına ilişkin almış olduğu Çet olumlu kararının iptaline ilişkin davanın duruşması vardı. E, bu davayı e, Çet olumlu kararının iptali için Türkiye Mimar Mühendisler Odası e, ve İliç'te yaşayan vatandaş Sedat Cezaylioğlu'nun açtığı bir iptal davasıydı. E, bu davaya e, Erzincan Bingöl e, Tunceli e, Türkiye Barolar Birliği'nden e, avukatlar da katılarak e, destek verdi. E, Duruşması bunu çok ufak bir salondu. E, halkın katılımına izin verilmedi. E, yalnızca avukatlar katılabildi duruşmaya. E, Türkiye Tabipler Birliği'ni e, anmak gerekiyor. Mersin Tabipler Odası Başkanı da duruşmayı izledi. E, tabii e, halkın e, katılımına izin verilmedi denirken de çok büyük bir Topluluktan ne yazık ki bahsedemiyoruz. Bir 10-15 kişilik bir aktivist grup vardı ama Türkiye'nin çeşitli illerinde yayılan ve bu konuyu protesto eden, yani bu iptal kararı verilmesi yönünde destekler vardı, basın açıklamaları oldu. Ben kısaca şöyle hemen çok uzatmadan şey yapayım. Burada sadece avukatların, davalı taraf avukatlarının ee, ve aynı zamanda davalı olan bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatını ve müdahale olarak katılan şirket avukatının e, beyanları dinlenildi. Yani bir e, ara karar oluşturulmadı. İdare Mahkemesi'nde duruşmalı talep edildiğinde sadece tarafların dinlenildiği ve onun sonrasında da e, karar verecek olan bir usul var. E, burada sadece taraflar dinlendi. E, duruşmaya başlarken belki en dikkat çekici noktalardan bir tanesi Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatının e, Mersin barosuna kayıtlı olan İsmail Hakkı Tonguldu zannedilirse ismini yanlış umarım söylenmiyor mudur? E, redde hakim talebiyle. Redde hakim talebinde bulunduğunu ve dosyaların bir arada değil ayrı ayrı alınması gerektiğini ve kararın ilk önce e, talebin karara bağlanması yönünde bir beyan oldu. Bu redde ha hakim talebinin gerekçesi ise e, yapılan bilirkişi. kişi. E, e, alan incelemesinde, bilirkişe heyetinin e, alan incelemesinde e, Sedat olduğu e, ve avukatı e, dava açmış olmalarına ve keşfe katılmak istemelerine rağmen e, nasip üye tarafından, orada bulunan hakim üye tarafından izin verilmedi. E, bu izin verilmemesi ne ilişkin olarak itirazlarda bulundular. E, ve itirazlarından sonra da e, bildiğiniz gibi Haziran ayında ee, bir borudan e, sızan yani sızdığı iddia edilen e, 20 metreküp e, valiliğin açıklaması e, ama davacıların duruşmada açıklamasına göre 120 metreküp'ün üzerinde bir e, sızıntı oldu ve dereye karıştı iddia ediliyordu. Bunun sonrasında yeni bir bilirkişi raporunun hem aynı şekilde oluşturulması, heyetin oluşturulması, alanda yeniden inceleme yapması... Ve tarafların eksiksiz olarak orada bulundurulmasına izin verilmesini, ya bu çok ilginç bir şey çünkü davayı açan tarafın e, bilirkişi e, heyet incelemesine katılamaması gibi bir şey söz konusu olmaması gerekir. E, buna ilişkin yeniden talepler vardır ve bu talepler reddedilmesi, aynı zamanda daha önceki bilirkişi incelemesine alınmamasından kaynaklı heyetin tarafsızlığını yitirdiğine dair bir iddiası vardı e, davacı vekilini buna ilişkin olarak da her şeyden önce evet de hakim talebinde bulunduk hemen dosyayı bir üst mahkemeye e, göndermesi talebinde bulundu. fakat bu talep e, ilişkin olarak heyet e, karar verdi ama bu kararını tarafları dinledikten sonra yazılı usulle olan bir yargılama olduğundan dolayı bu yapı yükleyeceğini şimdi açıklamayacağını söyleyip duruşmaya devam etti. E, duruşma e, yaklaşık bu dinlenildikten sonra bilirkişi raporu davacıların yani aslında bu firmanın yani, e, altın arama faaliyetinin çevreye ciddi ekolojik yıkımlara sebep verebileceğini iddia eden ve kamu yararını savunan tarafın, davacı tarafın iddialarının aksine bir raporu gelmiş. Gerçekten e, bir gün önce e, açık gazetede de e, canlı bağlandığımızda da anlattığımız gibi bilirkişi raporları bilimsel tespitler yapmanın bir kenara bırakıp bu yatırımanın istikdam sağladığı ve ülke ekonomisi için önemli bir katkı olduğunu belirten 4-5 sayfalık bir rapor hazırladılar. Bu rapora yine itirazlar vardı ama muhtemelen biz yaklaşık iki ay içerisinde bir kararla karşı karşıya kalacağız. Yani yeniden bir duruşma yapılması mümkün değil ama. E, haki, reddi hakim talebi var. Eğer reddi hakim talebi kabul edilirse dosyada bir üst mahkemeye gönderilmiş olacak. E, duruşma e, tabii yer yer böyle gergin geçen bir duruşmaydı. Özellikle e, davalı şirketin avukatının e, biz çevreye çok önem veren bir şirketiz. E, hatta binlerce badem ağacı diktik. Bakın arıcılığı da destekliyoruz şeklindeki beyanları ise biraz daha gülüşmeleri tabii ki e, sebep oldu. E, Hakimin de efendim duruşma ciddiyetini bozmayalım şeklinde uyarısıyla karşılaştı. Diğer söylediğiniz davayı da çok e, uzatmadan ve diğer gündemlere zaman bırakabilmek için onu hemen kısaca bahsedeyim. E, diğer e, davası e, aslında bir davaya dönüşmeyen bir şikayet başvurusuydu. E, Haziran ayında e, bu e, Siyanür'ün e, borulardan Fırat Nehri'ne akmasıyla beraber e, direkt jandarma tutanak tutmuş valilik açıklama yapmış e, ve kamuoyunda yani 20 metre küp müydü 100 metre küp müydü tartışmaları devam etmiş ama valilik bunun 20 metre sızdığını kabul etmiş fakat bunun nehre karışmadığını sadece belirtmişti e, fakat e, bu tutulan tutanakla beraber e, daha sonra da en yüksek e, orandan idari para cezası kesilmişti tabi bu yükseklik ee, biz bize göre yüksek ee, çünkü davada davacı vekillerin söylediğine bakılırsa davalı şirket için ise kesilen idari para cezası bir çeres parası niteliğinde olarak söyleniyor fakat tüm bu delillere rağmen savcı delil bulunmadığı iddiasıyla e, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Taraflar da bunun ilişkin itirazlarını yaptı ve su ceza mahkemesinde şimdi itiraz e, görüşülüyor. E, itirazın. Sonucu e, bekleniyor. Gerçekten için Ümitcim, Ümitcim e, dinleyicilerimizle e, durumu net olarak bir kere daha yinelemek istersek şöyle diyebilir miyiz? Dünkü dava aslında e, ciddi bir alanda üretilen altın madeninin e, alanını genişletmek için evet. e, verilen çet raporu. Aleyhine açılmış bu chat raporunun iptali için açılmış bir davaydı ve evet idari yargıda bir tek duruşma oluyor. Ama bu evet. reddi hakim usulü özel bir usul. Birinci dava bu dünkü girdiğiniz dava ama bunun dışında daha evvelde e, mevcut olan altın madeni çıkarma tesislerinden Türkiye'nin en büyük nehirlerinden Belki de uzun demeyelim ama debisi en yüksek e, nehirlerinden biri olan e, Fırat'ın Karasu koluna, e, değil mi Karasu galiba, evet, evet. Katı, e, karışan siyanürün. E, siyanür nedeniyle yapılan bir şikayet ve bu şikayette jandarma tutanak tutmuş ürün karıştığı konusunda e, tespit yapmış ama bu 20 e, metre mü, 120 metre mü, 100 metre mü bu tartışılıyor. Bu arada para cezası verilmiş e, altın çıkaran şirkete. Ama şirket o, faaliyeti da, durdurulmuş. Kapatın. Şirket faaliyeti durdurulmuş. Buna rağmen savcılık e, dava açmak için yeterli değil bulunamadığı diye, e, diye gerekçesiyle evet. bir takipsizlik kararı, kovuşturmaya yer olmadığı karar vermiş ve bu kararla ilgili yapılan itirazda suç ceza mahkemesindeki e, de, suç ceza hakimliği önünde sonuç bekliyor. Yani dünkü davayla bu iki ayrı konu ama aynı Erzincan'daki altın çıkarma faaliyetiyle ilgili olarak böyle evet. diyebilir miyiz? Evet evet evet tam tam da böyle istedim. Yani tam Peki, da. Peki o zaman o zaman biz e, hem hukuk güvenliği açısından çünkü hukuk güvenliği e, bütün hakları özgürlükleri bu arada temiz bir çevrede yaşama hakkını e, da e, gündeminde tutan veyahutta da e, konusu içinde kalan bir program. Bununla ilgili dava ve süreçleri yine biz sizin ağzınızdan ve sizin oradaki hem muhabirliğiniz hem de avukatlığınız kanalıyla takip edelim. Aa, tabii ki. Ee, i̇sterseniz bir soru gündeme geçelim. Aslında e, tam böyle Kasım ayının sonunda e, biz bu gündemle karşılaştık ve biraz da heyecan verici bir gündemdi. Birisi bu altılı masada İlk kez bu kadar somut net öneriler geldi. Tabii benim dikkatimi çeken e, tabii sizin de muhakkak e, dikkatinizi çeken başka var. Özellikle Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı'nın eee yargıyla ilgili olan başlıktaki şeyleriydi. Eee sunumuydu. E, bu sunumda e, somut öneriler vardı. Özellikle Anayasada Yargının güçlendirilmesi, hukuk devletinin sağlanması ama ilk önceki e, ilk giriş cümlesindeki tespit önemliydi. E, bu Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sisteminde e, bizim de burada her ayın gündeminde başlıklarından yani dışı vurumlarını e, gördüğümüz kimi zaman adliye koridorlarında, kimi zaman kanun tekliflerinde, kimi zaman diğer başka alanlarda. Direkt olarak şunu söyleyerek başlamıştı, ilmişti, en büyük hasar yargı organı gördü. Yani herhalde bir yarıştırma şey olacaksa en büyük hasar yargı organı ilişkin. Onun için bu anlamdaki en dikkat çekici sorumlardan bir tanesiydi Serhat Yazıcı'nın sunumu. Anayasanın 136. maddesinden bu bilindik bir şeydi ama bugüne kadar getirilmedi. Sizi daha uzun süredir takip ediyorsunuz e, bu süreçleri. Yargı e, mensuplarının bireysel ve kurumsal bağımsızlığını güçlendirmek yönde adımlar atılacağını ve bu bağlamda 136. maddeye, anayasa bayaya, 136. maddeye hakim ve savcılar için coğrafi teminat ekleneceğini e, belirtti. Serap Yazıcı bu altılı masanın ortak mutabakatında e, yargı ile ilgili bölümde. Ee, daha önce de zannedersem öyle değil mi Bahri abi tamamen değil ama birkaç kez yine konuşulmuştu buna ee, yine dile getirdi somut anlamda belki ilk kez bu kadar güçlü somut bir öneri olarak hakimler ve savcılar için kurulu ayırmak hakimler için hakimler kurulu savcılar için de savcılar kurulu oluşması ee, ve bu anlamda hakimler için özlük haklarını Hakimler Kurulu'nun, savcılar için özlük haklaması, savcılar kurulunun sağlanması. ya yani bu iki kurumu birbirinden ayırarak, e, ki bu arada yine kurulun seçilme, e, kurula üye atanma kısımları noktasında da düzenlemeler var. E, onun demokratik olacağını söyledi fakat tam net bir açılım yoktu. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yine bazı üyelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarafından seçilmesini, bu şekilde demokratik meşruiyet esasına dayanmasını sağlanacağını belirtti. İlginç bir yani bence önemli bir şey her iki kurulun da kararları yargı denetimine açılacağını, yeni anayasını düzenlemesiyle belirtti. Anayasa halinde ilk kez bir savunma makamının anayasal statüye kavuşturulacağını belirtti. Savcılık makamı ile savunma makamının eşit statüye kavuşturulacağını. Böylece silahların eşitliğinin güvence altına alınacağını belirtti. Türkiye Barolar Birliği'ne özellik sağlanacağını yine ifade etti konuşmasında. Anayasa ile ilgili çokça biliyorsunuz geçtiğimizde. İsterseniz, i̇sterseniz şunu ben de bir küçük ilave Tabii yapayım. Canım. Aslında belirttiğiniz gibi 2017 anayasası veya anayasa değişikliği e, ile ilgili e, en önemli sorun Kuvvetler Ayrılığı prensibinin e, artık işlemez hale geleceğiyle e, ilişkindi e, ve bu konu üzerine de birçok anayasa hocamızla e, açıkladıyorduk, program yaptık ve bu e, <gülüyor> Kuvvetler Ayrılığı prensibi açısından da en belirleyici şeyin yargının bağımsızlığı tarafsızlığının e, yaşama geçebilmesi veyahut da bu 2017 ile e, 2017 anayasa değişikliklerinin gerçekleşmesi halinde bunun artık e, hiçbir şekilde işlemeyeceğini yani bağımsız, adil, etkin bir yargının Tarazsız bir yargının e, temellerinin kalmayacağını söylemiştik. Gerçekten de yaşadığımız süreç bunu gösteriyor. E, tabii yargıçların e, bu teminatı e, yani coğrafi teminatı savcıların e, coğrafi teminatı e, Birleşmiş Milletler'in birçok e, toplantılarında kararlarında ele alınmış uluslararası belgelerle de, e, düzenlenmiş, e, konuşulmuş, tartışılmış şeyler. Ulusal hukuk açısından da mevcut var ama 2017 anayasasıyla bu fiilen e, hakikaten bu güvenceler tamamıyla ortadan kalkmış durumda. E, sizin söylediğiniz e, hakimler, savcılar e, eskiden yüksek kuruluydu. Şimdi hakimler, savcılar kurulu olan kurulun ikiye ayrılmasının çok önemli ve e, yargı bağımsızlığı açısından yaşamsal olduğunu yıllardır söyleriz hatta yine bizim programcımız Aynur Hanım'ın da e, bu konuda fikri, tecrübesi olmuştur. Hep bunu söylemiştir. İşte savcılığın e, savcılıkla ilgili Türkiye Cumhuriyeti savcısı olsun. Yani başta bir Yargıtay Başsavcısı değil de Türkiye Cumhuriyeti Savcısı da olsun. Ama hakimler, yüksek hakimler kurulu veyahut da hakimler kurulu, savcılar kurulu ayrı ayrı e, kurumlar olarak düzenlensin diye. Ben bu altılı masanın hazırladığı bu taslağı e, tamamiyle eksiksiz bir anayasa demek mümkün değil ama çok önemli bir... E, Değişiklik düşüncesi olarak görüyorum. Bu tespitleri ve bu konudaki e, önerileri kadar bununla ilgili anlaşmalarını da altılı masanın çok e, önemli bir e, süreç e, e, olarak e, olumlu görüyorum. Evet, yani belli ki bir sonraki aylarda yine e, tartışacağımız bir konu ama Türkiye'nin e, ve yargının bitmeyen tartışması anayasa tartışması yine e, alevlendi diyebiliriz. E, daha üzerine konuşma fırsatımız olur herhalde. E, Tahir davası vardı. E, yine programcımız e, Aynur Hanım'ın da yakından takip ettiği bir dava. E, i̇ki buçuk yıldır devam ediyor. E, ya, i̇lginç de tabi. Tartışma... Yargı, yargı önünde, mahkeme önünde iki buçuk yıldır devam evet. ediyor. Bir de ondan önce beş yılla yakın süren bir soruşturma evresi var. Yani ben, evet, dava açılma e, süreci <gülüyor> e, e, e, çok uzun sürmüş bir dava dosyası. Ya yani ilginç bir şey yaşandı yine. Artık gerçekten de bazı alanlarda kaç kez de, e, yine aktarmış buna benzer olaylar ama mahkeme başkanı e, diğer hakimlerin görüşünü almadan duruşmayı sonlandırıp terk ettiği bir durumla karşılaşıldı tairelçi duruşmasında. E, avukatlar bugüne kadar 30'un üzerinde talepte bulunduklarını bunun neredeyse yani tamamına yakının ise e, reddedildiğini e, belirtip ondan sonra da e, çocuklarınızı e, yani iyi bir hikaye bırakmak istiyorsanız yani belirli bir müdahale var ve bu müdahalelere izin vermeyin şeklinde bir beyanda bulununca mahkeme başkanı çocuklarımı karıştıramazsınız, geç yerine oturur gibi böyle bir tartışma şey olup bunun üzerine avukatlar tepkiyi gösterince de e, hakim duruşmayı e, görüşün almadan diğer hakim görüşünü almadan sonlandırıyor ve terk ediyor. E, hatırlayacaksınız aslında bu tartışmanın e, bir tane somut örneklerinden bir tanesi e, davut olduğunu dinlenilmesine e, karar verilmişti. Fakat hemen sonrasında savcılığın talebiyle bu karardan vazgeçilmişti. Yani bir siyasi başkanın e, bir mahkeme bağımsız olmadığını dahi iddiaları e, güçlendiren bir veriydi ve e, Savunma makamı da ısrarla bunu zaten e, şeyi söylüyor. Yani dosyayı sürünceme, biraz önce sizin söylediğiniz gibi de yani 7 yıla aşkın olarak soruşturmayla beraber gelen bir şey var ve 2,5 yıldır somut bir e, bir türlü adım atılmıyor. Yani dosyayı sürünceme de bırakıyor e, ve bırakılıyor iddiası var. E, bunun da temel gerekçesi olarak değil yani savunmanın e, hangi talepte bulunuyorsa e, bu taleplerinden reddese tamamını reddedilmesi var. Yani savunmanın dosyaya müdahalesinin savunmanın adil bir yargılanmanın olabilmesi için katkısının neredeyse önünün tamamen kesildiği bir dosya priti ile karşılaştığımız anlaşılıyor. Tabi tabii duruşma da bu arada 8 ay sonraya ertelendi. Evet İngilizce çok. Geçiyor. Bu da çok enteresan bir şey. Yani bu kadar önemli bir davada ve delillerin toplanması için e, bütün e, süreçlerin e, artık olgunlaştığı bir e, e, zamanda duruşmayı üstelik de yapılması gereken birçok şey var. E, ara kararıyla bunlar çözümlenip yargı e, hızlandırılabilir. Bunlar varken e, 8 ay sonra duruşmanın ertelenmesi yani 2023'ün Temmuz'una mıydı? Ağustos'una mıydı? A5. Ee, Temmuz. Her an Temmuz. Temmuz'un tabi ki... E, eskilerin deyimiyle calibi dikkat. Yani, <gülüyor> yani dikkat çekici bir şey bu. Ama şeyi de söyleyelim tabii ki arka bilgisi e, tabi göreceğiz bunu ama e, biliyorsunuz Temmuz'da tam e, yargı atamaları olana bilinen bir ay, Yani Temmuz'da e, yer değiştirmeler, yargı atamaları e, yapılıyor. Büyük bir ihtimalle e, heyeti belki de e, değişmiş olarak göreceğiz. Yani e, kiminlere yatanacağının belli olmadığı bir dönem Temmuz ayı. E, bilemiyoruz tabii arkasında bir sürü e, konuşulabilir, tartışılabilir. ama e, 8 ay sonraya bir e, erteleme ve Temmuz ayı yargı atamalarının sonrasında gelmesi de ilginçtir. Evet. Yine depremle tabii ki karşılaştık e, Düzce'de. E, bununla beraber yine e, toplanma alanları, ilgili hazırlıkların e, yapılıp yapılmadığı tartışmalara geldi. Ama hukuk açısından ve dava türleri açısından en önemli olan şeylerden bir de Çünkü son dönemde e, toplanma alanları eksikliklerin giderilmesinde kullanılabilecek askeri alanlar ki bunlar hızla e, resmi kurum alanlarından. Resmi kurum iken ticari ve özel alanlara dönüştürülüyor ve e, emlak e, müzayedeleriyle en çok paraya verenlere satılın, satılıyor. E, bu alanlar e, bu tür kamusal kullanım alanları olarak, toplama alanları olarak veya bir deprem alanında e, en azından fayda sağlayacak bir alan olarak düşünülmeyip yeniden bir ticaret konusu haline getirip yeniden bir bina ve yapılaşmaya doğru gidiyor. İşte bu deprem Ekonomi, ekonominin tabi çarklarının işlemesi için yapılıyor. Bunlar öncelikli olarak, <gülüyor> olarak görmemek lazım. Yani birçok deprem anında insanların evlerinden, iş yerlerinden bulundukları kapalı alanlardan çıkıp üzerlerine binaların yıkılmayacağı güvenli bir alanda toplanabilecekleri yerlerin çoğu. AVM yapıldı, e, AVM'lerde işte alışveriş merkezi, ticaretin merkezi, yani bunu o kadar kötü niyetli bir yorumla değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum yani. E, Yatımların yani, çarkları <gülüyor> dönsün diye yapılıyor bunlar. Yani buradan tabii ki tekrar... De sizin de Erzincan'daki e, bilirkişi raporunda da öyle demiyor mu? Evet, yani. evet, evet. Doğru, haklısınız. E, ekonominin çarklarına gerçekten e, neyin karşılığında Ekonominin çarkının döndüğü çok ilginç bir şey. Ama sizin tarafınızdan bakmak gerekir. Sonuçta Anagol firmasında binlerce badem ağacı dikmiş. E, bu da ileride belki e, badem e, açısından da ciddi bir ekonomik katkıda sağlayabilir. Buradan da en azından altın madeninde e, arama faaliyetinde bulunan. Yüzlerce kiloluk binlerce kiloluk altın çıkarıp yüzde bir buçuğunu devlete bırakıp badem ağaçlarını da halkımıza bıraktığı için teşekkür ediyoruz tabii ki. Yani bu arada tabii ki şey izledim ben de söyleyeyim. Tek toplanma alanı olabilecek, tek e, kamusal alanı olabilecek askeri alanların da, çünkü bunu askeri alan olmaktan çıkarıldı. E, bunların da ekonomi... Şimdi ekonomi, e, tam soruları... bunu, bunu söylemiş ki hakikaten e, böyle artık e, e, kokuları bile burnuma geldi. <gülüyor> i̇şte bu 99 e, Gölcük depremi sırasında yaklaşık 3 ay kadar... İşte Ada Pazarı, Gölcük, Yalova, Çınarcık bu bölgelerde dolaştım ve o ara İstanbul Barosu yönetimi hakikaten orada hukuki yardım masaları kurdu ve yani o süreç içerisinde işte yıkılan binaların altında kalan şeyleri, cesetlerin kokuları gelmeye başlamıştı. Ve o tablo içerisinde bir adamın hukuki yardım masalarıyla ilgili e, iletişimini, konuşmasını yandan izlediğimi hatırlıyorum. E, i̇şte genç avukat arkadaşlar soruyor yani dosyaları oluşturabilmek ve sonuçta da zaten o zaman e, yapılacak keşiflerde keşif ücreti alınmaması, ve de bir kişi ücreti yatırılmaması konusunda Adalet Bakanlığı ile İstanbul Barosu yönetiminin yaptığı görüşmeler sonucunda hiç olmazsa böyle bir insanı teselli edici bir sonuç alınmıştı. Orada adam şöyle diyordu, genç arkadaş, avukat arkadaş dedik ki işte sizde bir can kaybı var mı diye bu şekilde bu soruları da çok özel olarak seçti arkadaşlarımız. Adam dedi ki donmuş bir vaziyette. işte karım iki çocuğum öldü bir de kayınvalidem öldü dedi. Ama yani böyle bir şey ki yani mekanik bir ses, donmuş bir ses, yıkılmış binalar, iş yerleri, hayat durmuş belki de o zamana kadar işte birçok imkanı olan insanlar oradaki yemek ve su kuyruklarına girmişlerdi. Ekonomi yani öyle bir durmuştu ki fiilen ve ruhen ve toplum olarak sadece depremin olduğu bölgede değil bütün ülkede ekonomi durmuştu, çark durmuştu, hayat durmuştu. Onun için e, bu depremle ilgili alınması gereken tedbirlere dair e, uzun yıllardır e, yayın politikasını e, sürdüren Açık Radyo'nun e, işte uyarıları da dikkate alınmadı, alınmıyor halen. Ve tehlik, tehlikenin yaklaştığını bilim insanları söylüyor. İşte jeofizikçiler, jeologlar hepsi de söylüyorlar. Ee, bakalım e, önümüzdeki günlerde buna ilişkin e, acaba yeni bir, hadi biraz bir kıpırdayalım diye bir mı olacak mı? Onu da bilmiyorum doğrusu. E, ekonomi demişken herhalde araya gitmeden önce o zaman hemen şeyi vurgulayalım. Ee, yani bu ekonomik e, kaynaklar yaratılıyor. Efendim kamu işte ne yapacağız? Ekonomi yaratılıyor. denen bir dönemde de barınamıyoruz diye e, patlarda yatan öğrenciler vardı. Çünkü kadro dinleyicileri hatırlayacaktır muhakkak. E, i̇şte bu öğrencilerde e, ne oldu? E, tabii ki bu ekonomik kaynaklar onları yurt e, ve ekonomik alan <gülüyor> olarak sunulmadı. Onlar da e, Ankara Adliyesi'ne e, davet edildi ve Ankara 15 Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Neydi? 2021 Eylül'ünde e, yüksek kira bedellerini protesto parklarda yatmışlardı. Sonrasında da bu taleplerini Ankara'ya iletmek istemişlerdi. E, yolda durduruldu da 46 öğrenci e, orada işte gözaltına alındı. Hakklarında 2911'den... E, dava açıldı ve şimdi e, oradan e, bu suçlamayla yargılanıyorlar. E, 22 Mart'ta davanın bir sonraki duruşması görülecek. Yani, nereye gidiyor bu ekonomi? E, şey mi diyeceğiz, e, badem yesinler. Anagol Turma'dan zaten badem yetiştiriyormuş. E, i̇sterseniz e, araya gitme zamanı mıdır bilmiyorum ama ekonomi... Evet. Bir araya gidelim ve bütün bu üzüntülerden, sıkıntılardan, çaresizliklerden sıyrılıp izleyicilerimize Münir Nurettin Selçuk dinletelim bu müzik parçasını da sevgili Ümit Altaş arkadaşımız yüreğinden gelerek belirledi, içinden gelerek belirledi bir nefes alalım diye. 95.0 açık radyoda hukuk görenliği Ümit Altaş'la beraber e, geçtiğimiz Kasım ayının hukuk olaylarına e, izleyicilerimize, Açık Radyo'nun sayın e, izleyicilerine, dinleyicilerine e, aktarmaya çalışacağız. Evet Ümit'ciğim. İkinci bölümde daha hızlı olarak devam edeyim. Çünkü konu başlıklarımız bir hayli var. En azından yetiştirebildiklerimi. Ee, geçtiğimiz ayda tabii Şebnem Korur Fincancı'nın e, tutuklanması sonrasında e, iddianamesinin hazırlanmasıyla. Hani biraz önce bahsettiniz, Tahir Elçil şey, duruşmaları 4-5 sene soruşturmanın tamamlanması, iddianamenin hazırlanması sonrasında 2,5 yıl e, kovuşturma aşaması yani dava duruşma aşaması derken inanılmaz hızlı bir hemen iddianame geldi ve suçlamanın kendisi terör örgütü propagandası yapma suçlaması. E yine bu meseleyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sonraki aylarda da zannedersem üzerine daha fazla konuşma imkanımız olacaktır. E, i̇lginç bir başvuru Diyarbakır Barosu'dan geldi. Diyarbakır Barosu son 10 yılda 40'tan fazla kişinin zırhlı araçların şehir merkezinde, yaşam merkezlerinde devriye gezmesi ve yani şey, Gezerken yaptığı kazalar nedeniyle 40'tan fazla kişinin öldüğünü belirtti. Ve zırhlı araçların sivil yerleşim alanlarından çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapmıştı daha önceki aylarda. Sonuç alamayınca, buradan cevap alamayınca konuyu yargıya taşıdı. Bu konuda da takipçisi olacağız ama gerçekten geldiğimiz 100 yıl itibariyle artık Türkiye'de e, hala şehir konuşuyor olmak. Yani zırhlı araçların şehir merkezlerinde karıştıkları e, kaza ve diğer olaylarla 40 kişinin ölmesi gerçekten çok ilginç e, bir konu ve ilginç bir rakam. Yani böyle bir çok yüksek bir rakam diye düşünüyorum. E, bakanlık bu talebe ilişkin yapmış olduğu beyanda sadece şeyi söylemekle yetinmiş oldu. Yani tamam daha önce kaza olmuş olabilir ama 2019-2021 yılları arasında kaza-ölüm olayının yaşanmadığını iddia etti ve söyledi. <gülüyor> e, i̇lginçtir. Tabii çok yakından takip ettik açık dinleyicileri. Bizim biraz anayasa mahkemesi takıntımızı artık biliyorlar. E, önemsediğimiz bir kurum, hani bu denge meseleleri, atanmaları evet. e, açıkçası muhabirlik yapmaya çalıştık hep beraber. E, daha önce e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın atanması durum vardır. Hatırlayacaksınız İçişleri Bakanı eski yardımcısı e, Süleyman Soylu'nun Muhterem İnce'nin e, yine e, bir şekilde adres gösterilerek Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanmasını e, an ve an anlatmaya çalıştık programlarımızda. Şimdi e, artık biliyorsunuz Muhterem İnce e, Anayasa Mahkemesi üyesi ve bu geçtiğimiz ay içerisinde e, parti kapatma davasına bakacağı bir partiyle ilgili daha önce yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları tartışılmaya başlandı. E, bu e, parti kapatma davasının muhatip olan haklarının Demokratik Partisi'nin de gündemine reddi hakim talebinde bulunmak e, konusu girdi ve buna ilişkin açıklamalarda bulundu. E, hatırlayacaksınız 2 ayında atanmıştı Muhterem İnce. E, Muhterem paylaşımında Süleyman Soylu'nun konuşmasından alıntı yaparak HDP'yi terörist kargoculuğu yapıp daha adam kaçırmakla itham etmiş paylaşımında. Ee, yine diğer paylaşımlarında da HDP'li belediyelerin terör, terörden arındırıldığını kayyum atanmasıyla belirtmişti. Ee, tabii tarafını oyunu belli etti İsa Sıray tartışması. E, yeniden gündeme geldi. E, bu konuyu da yakından takip etmeye çalışacağız. Çünkü e, önemli bir parti kapatma davasında karar sürecine etki edecek olan e, aynı zamanda bir üye muhterem ince. E, bu arada tabii bu atım Yani, arada... yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Açılmış bir parti kapatma davası var ve bu davayla ilgili olarak önceden fikir ve görüşleri belli olan sayın yargıçlarımızla anayasa mahkemesi tahkim ediliyor ve tahkim işlemi devam ediyor. İyi gibi gözüküyor çünkü e, bir iddia fakat bu iddiaya bakacak olan bir hakim sosyal medya e, şeyinden zaten iddiaya konu olan bir partinin doğrudan e, terörist kargoculuğu yapan bir parti olduğu beyanı var. Tabii bunun tartışması herhalde açıklardır dinleyicilerine artık. E, ama çokça önümüzdeki e, aylarda da konuşulacak bir konu gibi gözüküyor. E, bu arada tabii biz bu atamaları konuşurken yani atamaları çokça eleştirdik. Hem liyakat açısından hem e, kurumların özelliklerinin, kurumların kendi e, teamüllerinin hepsinin aksine doğrudan müdahale ederek yapılan e, atamalar e, olduğu görüldü. E, şimdi bu atamalarla üye olmuş olan Kişilerin yeni bir gece yarısı teklifiyle yani son an son dakika yeni imkanlar getirildi. O sürprizle şunu söyleyelim artık ANESA Mahkemesi'nin avukat, bürokrat, hakimi, savcı kökenli üyelerine yani görev süresi bitti tamam demeyeceğiz. Çünkü görev süresi bittiğinde de doğrudan Sayıştay üyeliğine atanma imkanı getirildi. Dediğim gibi her konu kendi içerisinde çok çok konuşulacak bir başlık herhalde. Ee, yine yakından takip ettiğimiz bir konuydu. Hatırlayacaksanız Van'da helikopterden atılma iddiaları vardı. Ee, konuyu takip edilen gazetecilere dava açılmış ve yeni bir dava daha açıldı. Olayı kısaca ilk önce özetleyeyim. Gözaltına alındığı iddia edilen iki köylü helikopterden atılmış, atıldığı iddia edilmiş. Ee, biri ölmüş ve biri ağır yaralanmıştı. Ee, soruşturma, buna ilişkin soruşturma işte e, ağır yaralar ve tarafların iddiası e, olayda e, askerlerin e, bulunduğu ve bunların gözaltına alındığı bir işkencenin söz konusu olduğu ve yaşam hakkının sonlandırılması söz konusu olduğuydu. Ve soruşturma başlatıldı. İki yıldır hala bu soruşturma tamamlanamadı. İddianame de hala yok. Dava da açılmadı. Fakat bu süre esnasında olayı gündeme getiren gazetecilerin, Yargılanması yani soruşturma başlatıldı, iddianame hazırlandı, yargılanmaya başladılar, tutuklandılar, daha sonra beraat ettiler. Bütün bu süreçler olurken hala olaya ilişkin, ana olaya ilişkin soruşturma iki yıldır tamamlanmadı. E, bu soruşturma, arada... dava açılabilecek hazırlıkları yapmaya çalışırken e, biraz da tabii gizli. E, gazeteciler bu delillerin toplanmasını, dava için gerekli çalışmaların yapılmasını bir türlü fırsat vermedik ki. Onun için, <gülüyor> onun için dava açılamadı yani. <gülüyor> ama bakın başka bir şey var işte. Tarihçinin da üstün... davasında böyle oldu. Tarihçici davasında da yani uzun yıllar e, bir türlü deliller toplanamadı, dava açılamadı. Ama gazeteciler ama e, Tür Birliği Başkanı'nın <gülüyor> ağzını açtığı zaman e, somut delil var, gazeteci yazdığından, yazar çizer, siyasetçi söylediğinden işte e, kurumların başkanları açıklamalarından dolayı somut ne yaptıkları hemen haklarında dava açılma imkanı var, kolay e, yani bu, bunda şaşılacak bir şey yok. <gülüyor> Ama belki şuna şaşabilirsiniz. Yine ben denim şansımı. Şimdi ikinci bir dava daha açıldı gazeteciler hakkında. O dava konusu ne? Ee, yine hukuk tarihimize geçecek şanlı bir olay. Ee, yani ilginçti. Çünkü köyler hakkında gözaltı talimatını veren savcı tutuklanan gazetecinin soruşturmasını yürüten ve aynı zamanda da güvenlik görevlileri hakkında soruşturmasını yürüten savcı aynı kişiymiş. Şaşırdınız mı? İşte onun için diyorum. Yani, <gülüyor> savcı Çalışmalarını engelleyen bu gazetecileri bir an evvel işte e, <gülüyor> haklarında dava açıp tutukladı ki çalışmasını diğer konuda asıl meseleyle ilgili çalışmasını tamam. rahat ve sağlıklı yürütebilsin. Tamam şimdi o zaman bir, bir, bir kez daha şansımı deniyorum. Belki şaşırtabilirim. E, i̇kinci davanın e, konusu e, ve suçlamanın konusu şu iddianameli. Savcının ismi yani demiş ki haberi yapan gazeteciler yani nasıl olur köylüler hakkında gözaltı talimatını veren e, tutuklanan gazetecinin soruşturmasını yürüten ve güvendeki beklediğimiz soruşturmanın tam aynı güvenlik görevlilerinin hakkında soruşturma aynı savcı olabilir demiş ve savcının ismini vermiş savcının isminin açık yazılması suçlama konusu olmuş suçlama bu savcının teşhir edildiği hedef haline getirildiği suçlaması var yani. Terörle bu neye dayanıyor? Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlaması. Yani bir savcı terörle mücadelede görev almış bir kişi olarak e, şey oluyor e, ve e, isminin belirtilmesi, onu teşhir etmek ve hedef haline getirmek olarak şey yapıyor. Belki şimdi şaşırmışsınızdır diye düşünüyorum. Terörle mücadele eden savcı. Aa, acaba yani... E ben bu konuda da şaşırmadım. Seni tan tanıyacağım <gülüyor> bir savcı var. Derzin işte sonunda milletvekili olan Cihan Bey bu soruşturmalar nedeniyle işte görevden alındı ve hakkında davalar açıldı. Sonunda bunun usulsüzlüğünü açıkladığı için. İstanbul Barosu eski başkanlarından e, Turgut Kazan ile ilgili işte bu savcıyı tutuklayan savcı diye e, savunma yaptığı ve açıklamalar yaptığı için işte hedef gösterme e, terör örgütlerine e, hedef gösterme e, işlem ya eylem yaptı diye Turgut Kazanla ilgili Erzincan'da dava açılmıştı. Ee, hatırlıyorum o davaya e, gittiğimiz ve dosyanın ayrıntılarını bildiğim için Dolayısıyla bunlar e, şeyimizin yargımızın mutat uygulamalarıdır yani bunda yani yok. <gülüyor> belki bu altılı masanın anayasal e, değişiklikleri ve e, düzenlemeleri e, yeniden yapılırsa yargıçlar siyasi iktidardan Yargıçlar e, <gülüyor> yargıçlar, savcılar jandarmadan, savcılar polisten korkmadan tarafsız bir şekilde hukuk devletinde olması gerektiği gibi görevlerini yaparlar ve o zaman da böyle e, bizi e, şaşırtacak e, şeyler, e, olaylar yaşamayız. Açılan davalar de... ya da açılamayan davalar konusunda çok şaşırtacak şeyler yaşamayız. Dilerim böyle bir noktaya geliriz. Bir, bir daha son bir davayla şansımı deneyeceğim. Belki onu şey yaparsınız. Eee Dedeoğlu'ların duruşması vardı. Hatırlayacaksınız. Aynı aileden Konya'da Meram ilçesinde Dedeoğlu ailesine 7 kişi vurularak öldürülmüştü seni. Aslında e, bu sanık e, aile daha önce 12 Mayıs'ta e, saldırıya uğramış. E, onun üzerine başvuru yapmış. Aynı kişi hakkında koruma tedbiri alınmamış. E, fakat bu kişi hakkında da arama kararı çıkarılmıştı. 70 gün sonra da zaten gitti aileden 7 kişiyi vurarak öldürdü. Müebbet de hapise mahkum edildi. Burada bir sorun yok. Fakat pek şu şaşırtabilir. Bu 70 gün süre boyunca e, yani arandığı süre boyunca kamera kayıtlarından ve diğer yapılan ancalamadan çünkü Cumhuriyet Halk Faysal'dan milletvekili herhalde açıklayarak şey yapmıştım e, duruşma sonrasında nereleri ziyaret etmiş biliyor musunuz? Ee, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitmiş, orada 2 saat kalmış, Emniyet Genel Müdürlüğü Ana Binası'na gitmiş, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü e, tarafından zaten aranıyormuş, bu işi. bir güvenlik şirketine gitmiş, briefing almış. Ee, yani bunun açıklaması gerçekten de ilginçti. Umadım şaşırabileceğimiz. Ama bu açıklamada... olaydan sonra Sayın İçişleri Bakanımız da çok etkili bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsunuz. Yani bu evet. komitedeki olaydan sonra. E, zamanımız herhalde son dakiklik geliyor mu e, şey dedi? Yok daha de... vaktimiz o var. O zaman şey devam edebilirim hemen. E, TV'nin İnsan Hakları Raporu kısmında açıklandı. Ee, TV insan Hakları Raporunda temel hak ve özgürlüklerin sistematik olarak ihlal ilerlediğini belirtti ve yaşam hakkı ihlallerinde de e, artış olduğunu. E, bu artıştaki temel e, konulardan bir tanesi iş cinayetlerinin başı çekti e, belirtildi. 2.170 kişi hayatını kaybetmiş e, geçtiğimiz yıl içerisinde. E, yine işkence iddialarının arttığını, 449 kişinin işkence ve diğer kötü muamelere maruz kaldığını. E, belirtmiş. Cezaevlerinde de yine hak sürdüğünü, 29 mahpusun yaşamını yitirdiğini, bunların 7'sinin de Covid sebebiyle olduğunu belirtmiş. E, yine geçtiğimiz aylarda e, meslektaşlarımızın, CHD'li avukatların yargılandığı e, davanın e, karar duruşması vardı. E, e, meslektaşlarımıza 146 yıl toplamda hapis e, verildi. E, Suçlamanın ana delillerinden bir tanesi, hemen hızlı başlık olarak geçeceğim, e, muhakkak bu konuyu zaten daha ayrıntılı da konuştuk. E, 2007 yılında ana delillerden bir tanesi Hollanda-Belçika e, belgeleri ve bu belgelerde e, bir 19 ay sonra değiştirildiği ortaya çıkmasına rağmen yine bu cezalar verildi. E, bu belgeyi 2007 yılında iki madde emaneti almış, e, dönemin daire başkanı Ramazan Akyürek ve İstihbarat Daire Başkanı bugün Ramazan Akgürek Gülen yapılanması üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik ve resmi belgeyi yok etme suçlamasından da hükümlü. Ama ne yazık ki meslektaşlarımız da toplamda 146. Yalnız yıl. yalnız e, Ramazan ile ilgili bu hüküm daha kesinleşmedi. Onu söyleyelim. Evet, onun evet, evet, kesinlikle, onun kesinlikle, da masumiyet evet. ilkesi var. Evet, evet, tabi bu meslektaşlarımızla ilgili bu tabloyu yaşadığımızda ee, ve de başka bunun birçok örnekleri var. Daha evvel mesela Öcal'ın avukatlığını yaptı diye avukatlar hakkında bir gecede işte 50 küsur ilde baskın yapılıp avukatlar gözaltına alınmıştı. Ve tutuklanmıştı çoğu. Haklarında dava açıldı. Ee, başka bir e, toplu davada e, Falancan'ın avukatlığını yaptığı, hukuk müşavirliğinin yaptığı e, şeklindeki iddialarla avukatlar hakkında Mahkumiyet kararları verildi. Şimdi o zaman ben diyorum ki yani yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eden bu avukatlar bundan sonra girecekleri davada. Ya bu davanın dosyası bir mafya davası mı? İşte bu dava işte bir terör örgütü liderinin davası mı? <Gülüyor> İşte bu dava efendim organize bir suç örgütünün liderinin e, veya da üyelerinin davası mı diye baktıktan sonra yok bu sorunda benim başıma işte sonunda ben bir mafya avukatı olarak e, yargılanabilirim. Ben işte e, şu davaya girdiğim için cezaevinde şunu ziyaret ettiğim için e, şu örgütün üyesi olarak yargılanabilirim diye düşünmesi ve bu davaları almaması gibi bir sonuçla karşıyayız. Böyle bir tehlikeyle karşıyayız. İşte böyle bir durumda da acaba yurttaşın bireyin yani adil bir yargılanma sonunda suçluluğu sabit oluncaya kadar masum sayılan insanın haklarını hukuki davalardaki haklarını, ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarındaki savunmasını yapacak avukatların bu görevi korkusuzca yapma imkanı kalabilir mi? Ee, ve bunlarla ilgili mahkumiyetleri hiç e, gözü kırpmadan verebilen mahkemeler e, acaba sonuçta kendileriyle ilgili de bu tür bir e, suçlamaların gelebileceğini düşünürler mi? E, bu doğrusu hakikaten çok tehlikeli bir süreci yaşadığımızı söylüyorum. Daha evvel de söylemiştim. İşte bu avukat arkadaşlarla ilgili e, bir hafta süren dava Bakırköy'de geniş bir salonda e, Perşembe günü e, Pazartesi, Salı, Çarşamba Perşembe günü işte e, duruşma salonundaki Terörle Mücadele Şubesi polislerinin de e, sürekli laf atmaları, baskıları, tehditleri sonucu e, Silivri'deki kampüste, e, şimdi Marmara e, oldu ya, e, kampüste devam edildi. Ve Cuma günü gece saat 22'de bu insanlarla ilgili bir e, sanıkların avukat olması, iki, kanıtların devirlerin toplanmış olması, üç, bunların her gün adliyede olup kaçma şüphelerinin bulunmaması ve bunlarla ilgili suçlamaların Avrupa İnsan Hatları Mahkemesi kararlarındaki kriterler dikkate alındığında e, tutukluluklarının devamının yerinde olmadığı gibi ayrıntılı gerekçelerle bir tahliye karar verilmişti. Ertesi gün e, cumartesi günü Öyleye doğru bunların tahliye olan avukatların e, tutuk, e, tahliye kararlarına itiraz edilecek savcılık tarafından ve çok enteresan bu kadar gerekçeli tahliye kararı veren hakimlerin imzasıyla bu avukat arkadaşlar tutuklandı tekrar ve bunlar e, bu, bu iki olasılık var birincisi e, bu, bunların kendi imzalarıyla değil elektronik imzalarıyla bu karar alındı. İkincisi daha tehlikeli. Öyle bir baskı yapıldı ki bu hakimlere bunlar kendi tükürdüklerini yaladılar ve tekrar o insanları tutukladılar ve de sonuçta da o mahkemedeki hakimler yok ticaret mahkemesini bu bile iyi. Hani haklarında onların da bir terör örgütünden dolayı dava açılmadı. İşte ticaret mahkemesine, hukuk mahkemesine, Asiye hukuk mahkemesine dağıtıldılar. Dolayısıyla Şimdi bu davanın aslında bu kadar önemli belgeleri de devlet kayıtlarında var. E, bu bakımdan e, avukatlık yaparken insanların e, bir bireyin hak ve özgürlükleriyle ilgili yapacağı görev sırasında ben hangi dosyaya bakıyorum, hangi kişinin avukatıyım diye düşünmeleri gerekiyor diye ee, bir sonuç çıkıyor ki bu hakikaten hukuk güvenliği açısından son derece tehlikelidir. Bütün yargıçlarımızı, bütün savcıları, bütün kanun yolu mahkemelerini, istinad mahkemelerini ve temiz mahkemelerini bu konuda e, hakikaten e, dikkatlerine bu e, dava dosyasını e, sunmak isterim. Ee, bu çok tehlikeli bir sürecin işaretidir. Evet, zamanımız doldu galiba. Hatta biraz ee, da geçtik. Evet, sadece iki tırlatma, iki ölüm yıldönümü. Bir tanesi Uğur Kaymaz. 12 yaşında, 2004 yılında Mardin Kızıltepe'de vurulmuştu. Babasıyla birlikte değil mi? Evet, babasıyla birlikte. Valilik sonrasında eylem hazırlığında olan teröristler vuruldu şeklinde açıklama yapmıştı. Annesi yıl yıldönümde yaptığı açıklamada 12 yaşında terörist olunur mu diye. Üstünde basa basa söyledi. Tabi Ahim buna ilişkin olarak da yapılan başvuruda 140 bin euro tazminat ödemeye mahkum etmişti Türkiye'yi. Ama daha sonra yeniden yargılama talebiyle çünkü bütün solisler, kolluk birimleri meşru müdafaa gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Ama hala yeniden yargılama talebi kabul edilmedi. Bir de... 7 Kasım 1980'de Mamak Askeri Cezaevinde işkence edilerek, askerlerce dövülerek öldürürler İlhan Erdos'un da ölüm yıldırı. Evet. Ee, yeni bir hukuk güvenliği programında e, buluşmak üzere. Ee, herkese hoşçakalın. Başta Selahattin Çolak arkadaşımıza ve Açık Radyo'daki emeğe geçen diğer arkadaşlara teşekkürlerimizi iletelim.